Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fele mudilleh ve men yudlil fele ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ama ba'd Fe inne esteqa'l hadisi kitabullah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr Riyaz-ı Salih'in şerhinde Mücahede bölümüne geçen hafta giriş yapmıştık, başlangıç yapmıştık. Bu babın ilk hadisi İmam Neve-i Rahimullah şöyle zikrediyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki, yani kutsi hadis bu, Kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran ameller arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım amelleri eda etmesidir. Kulum farzların yanı sıra, nafile ibadetlerle de yakınlaşmaya devam eder, sonunda sevgime nail olur. Onu bir sevdim mi, artık ben onun işten kulağı, gören gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey isteyince onu mutlaka veririm. Bana sığındı mı onu mutlaka korurum. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Bukhari'nin Enes radıyallahu anhten yine sayinde yaptığı rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah azze ve celle'den naklen şöyle buyuruyor. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurmuştur bir Rahimullah burada Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten rivayet edilen Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah azze ve celle'nin e, bu kutsadesini zikrediyor e, Allah'ın veli kulları da Yunus suresi 62-63. ayetlerinde açıklandığı üzere Şunu iyi bilin ki Allah'ın velilerine, Allah'ın dostlarına e, korku yoktur Onlar mahsunda olmayacaklar, üzülmeyeceklerdir onlar ki iman edip salih amel, e, takvaya ermiş olan kimselerdir, sakınan kimselerdir. Yani e, velilerin vasıfları bu ayette, Yunus suresi 62. ayetinde, sahih bir imanla iman ede ve Allah'tan sakınan, yani Allah'tan sakınma, onun emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçınarak, haram kıldığı şeylerden uzaklaşarak olur. Kim bunu yaparsa, yani sahip bir imanla iman eder, emirleri yerine getirir, haramlardan sakınırsa o Allah'ın veli kullarındandır. Dinde, dinin usulünde kaidelerden önemli bir kaide. Naslarda umum olarak gelmiş bir şeyi başka bir nas, tahsis etmedikçe yani özel kılmadıkça o nasın umum üzere kalmasıdır. Yani bu umum ifade şu demek. Kim iman eder ve takva sahibi olursa yani emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınırsa sakınırsa o Allah'ın bir velisidir. Bu umumi bir ifade. Bu konuda sapan bazı fırkalar işte Allah'ın dostları sadece belli kimselerdir falan filandır diye ismen tayin etme cihetine gitmişler. Yani kitapta ve sünnette böyle bir tayin gelmedi halde muayyen bazı şahısları Allah'ın veli kulları e, ilan etmişler. Onun dışında sanki e, veli kul yokmuş gibi. Halbuki bunlar e, mesela en başında iman zikrediliyor özellik olarak. İman mesela Cibril hadisine geçtiği üzere iman nedir sorusuna Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kalple itikad edilecek şeyleri zikretmiştir. Yani Allah'a iman Meleklerine iman, kitaplarına iman Resullerine iman, ahiret gününe iman Hayrıyla ile kadere iman Ahiret gününe iman diye Bakın bunlar kalple itikad edilecek şeylerdir İslam sorulduğunda ise Azaların amelleri olan Fiilleri zikretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yani işte Kelime-i şehadeti getirmek, namaz kılmak Ramazan orucunu tutmak Güç yetirene Hac yapmak bir de e, nisaba malik olanın malının zekatını vermez. Bunlar da zahirdeki İslam'ın şartları. İman kalple ilgili olduğundan dolayı biz insanların e, veli Allah'ın veli kulu olduğunu bilmemize yol yok. Yani muayyen şahıslar hakkında falanca Allah'ın veli kuldur dememize yol yok. Tıpkı herhangi bir kimsenin mümin olduğuna şahitlik edemeyeceğimiz gibi. Yani muayyen, belli bir şahıs için bu mümindir diyemiyoruz. Fakat Müslüman deriz. Yani İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsa, kelime-i şehadeti yerine getiriyor, namazı kılıyor, işte İslam'ın farzlarını yerine getiriyorsa, biz o kimseye Müslüman deriz. Nitekim sahih-i Müslim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimet taksimi yaparken e, sahabe-i Nebi Vakkas radıyallahu anh, ki cennette müjdelenmiş bir sahabe, Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, Ey Allah'ın Resulü falan kimseye de ver. Zira o mümindir diyor. Öyle deme diyor. İstersen Müslüman de. Sa'd bin Ebi Vakkas o anda kast anlamıyor. Yalan Allah'ın Resulü o mümindir ona da ver. Ona da ganimetten kayber. Çünkü o mümin. Yani imana şahitlik ederim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya Müslüman de. Yani mümin deme Müslüman de. Yani burada kişiye muayyen belli bir şahsa ee, İslam'ın zahiri şartlarını yerine getiriyorsa bizim ancak Müslüman diyebileceğimiz fakat insanların kalp durumlarını bilemeyeceğimiz için imanlarına şahitlik etmeyeceğimiz hatta kişi kendisi için dahi sen mümin misin diye sorulduğunda selef bunu inşallah müminim yani istisnayı şart koşmuşlardır İnşallah müminim çünkü mesela İbn Mesud radıyallahu anh Birisinin müminim, ben müminim diye şahitlik ettiğini, kendi nefsi hakkında böyle şahitlik ettiğini duyunca, bari cennetlik olduğunu da söyleseydin diyor. Yani bu nihai hüküm bakımındandır. Bu sebeple kişi kendisi hakkında inşallah müminim der. Başka bir şahıs hakkında da yine hüsnü zannediyorsa inşallah mümindir. Ama şahitlik edebileceği şey o kimsenin Müslüman olduğuna şahitlik etmektir. Şimdi iman konusundaki şahitlik böyle olduğuna göre falanca kimse Allah'ın velisidir. Yani Allah'ın yakın kullarındandır. Demek mümindir iddiasından daha büyük bir iddia oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle veli kullarını nasıl tarif ediyor? İman eden ve takva sahibi olan. Takva mesela kelime anlamı korkmak, sakınmak bu manalara gelir. Ee, yani zahirdeki Emirleri yerine getirme. Haramlardan sakınma. Bu Biz mesela bir kimsenin namaz kıldığını görebiliriz. Dört dörtlükte kılar. Yani görünüşte şartlarına riayet ederek dört dörtlükte kılar. Yani insanlar indinde makbul bir namaz kılar o. Fakat o namazında riya karıştırdı mı? Yani takvaya halel getirecek, takvayı bozacak. Hatta o ameli iptal edip, ifsad edecek. <gülüyor> riya gösteriş gibi kalbinde meydana gelen şeylerle ilgili bir müşkilatı var mı? Adam cihad eder, Allah yolunda savaşır, hatta öldürülür. Fakat hadis-i şerifte geçtiği gibi Allah Resulü ve sana soruyorlar, e Allah Resulü falanca hem falanca kimselerin övgüsünü istiyor, hem de Allah yolunda savaşıyor. Ona hiçbir karşılık yoktur diyor Allah Resulü ve vesselam. Tekrar sormasını istiyorlar sahabeler. Tekrar soruyor, üç sefer tekrar ediyor. Hepsinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ona hiçbir karşılık yoktur diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece kendi veçi için, kendi rızası için halis kılınan ameli kabul eder. Bunun dışında bir ameli, yani buna ortak karıştırılmış bir ameli kabul etmez. Kim bir şeyi Allah'a yaptığı amelinde ortak koşarsa, Allah Azze ve Celle'nin o amelle bir ilgisi kalmaz, alakasını keser ve ortak koştuğu şeyle baş başa bırakır. Bu sebeple demek ki zahiren edildiğin amellerde bile kalbin bir e, payı var, önemli bir payı var. Eğer kalp halis bir niyet taşımıyorsa, mesela inne mela malu bir niyat, ameller ancak niyetlerledir. Yani niyetler düzgünse geçerlidir. Niyetler bozuksa geçersizdir. Bu hadisin varoluş sebebi inne mela malu bir Hadisinin varoluş sebebi. Muhaciru unlu kays denilen, kendisine bu lakap takılan bir adam vardı. Yani bu olaydan sonra takılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri hicret ediyorlar. Bu hicret edenlerin arasında işte Müslümanlardan bir kadını nikahlamak isteyen başka bir Müslüman daha var. Bu adamın niyeti o kadının nikahlamak olduğu için hicret ediyor. Yani zahirde hicret gibi büyük bir ameli gerçekleştirmiş. Yani diğer sahabelerle birlikte bu da gerçekleştirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu kimsenin durumu sorulunca bu hadisi söylüyor. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlerledir. Ve لِكُلِّ مْر۪ي immaneva Ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin de hicreti dünyalık bir nasibe veya nikahlamak istediği bir kadın için olmuşsa Ona da ancak niyet ettiği şey vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dolayısıyla zahiren yani takvayı yerine getirmek için eda edilen amellerde Emirleri yerine getirmede veya haramlardan sakınmada Kişi haramlardan sakınırken bile e, Allah'ın veçi dışındaki gayelere bulaşmış olabilir Allah korusun o zaman bu ameller geçersiz olur. Dolayısıyla demek ki kişi herhangi bir kimseye mümindir. Hatta daha ileri boyutta Allah'ın veli kuldur dediği zaman yalnızca Allah'ın bilebileceği hususlara da şahitlik etmiş oluyor. Bu haddini açtığı noktadır. Bu yüzden bu caiz değildir. Evet. Önemli bir rükün imanın sayı olmaz. Yani iman, insanlar iman konusunda değişik tarifler yapmışlardır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin insanları sorumlu tuttuğu iman, Onun kendisinin istediği imandır. Mesela doğal olarak her insan iman kelimesine Arap dilinin bir gereği olarak iman kelimesine bir anlam yükleyebilir. Allah Resulü Vesselam da yükleyebilirdi. Şura suresinin 52. ayetinde Allah Azze ve Celle Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yani kendisine vahyedilmezden önce bilmezdi Kendisine vahyedilmezden önceki durumu nedir? Yani nübüvvet, risalet gelmeden önceki durumu Putlara tapmaktan uzak durmuş Yani şirk koşanların amellerini beğenmemiş Yani cahiliyenin bütün çirkinliklerinden uzak durmuş birisi olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin hitabı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bu ne demek? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile olsa vahyin doldurduğu dışında kimse bu şeriatın, bu dinin ıslahlarını kendi kafasına göre dolduramaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu imanı demek ki kendi nefsinden tarif etmiş değildir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin açıklamasıyla, tıpkı kitabı açıkladığı gibi, Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı gibi nasıl ki kitabı bilmediği halde ona vahy edilmesi sebebiyle kitabı beyan etme yetkisi veriliyor. Allah'tan bir git beyan ediyor yine bunu. İmanı tarif etmesi de böyledir. İman kitap ve sayı sünnet naslarında dil, azalar, kalp, bu üçünün bir araya gelmesi yani selef bunu kısaca söz ve ameldir diye en kısa tarifle böyle tarif etmişlerdir. Söz iki kısımdır. Kalbin sözü ve dilin sözü. Amel de iki kısımdır. Kalbin ameli ve ağzaların ameli. Yani her ikisinde de kalp merkezde. Kalbin bir sözü var. Mesela kelime-i şahadeti getiriyoruz. İslam'a giriş sözüdür. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Şehadetimiz bu. Şimdi burada kalbin sözü şart. İnsanlara kişi kalbinde bu sözün bu ikramın oluştuğunu ispat edemez. Bunu ancak Allah bilir. Fakat dili söyler. Dili söylerken kalbindekine şahitlik ederek söyler. Bazıları da vardır ki kalbi buna şahitlik etmedi halde diliyle söyler. Bunlara münafık deniliyor. Yani aslında kalbi bu sözü söylememiş, ikrar etmiyor kalbi. Fakat diliyle Müslümanların şehrinden emin olmak için işte kendisiyle savaş, öldürmelerinden, bulunduğu yerde Müslümanlar kalabalıktır ne bileyim, onlardan bir menfaat elde etmek için, Müslümanlar hangi faydalardan faydalanıyorsa ben de ondan faydalanayım diye kendisi Müslüman göstermek ister. Bu kelime şahadeti getirebilir. Ama kalbi onaylamaz. Bu Allah katında geçersizdir. Fakat insanlar katında geçerli olmak zorunda. İnsanlar böyle bir şahsı Müslüman kabul etmek zorunda. Mümin değil. Müslüman kabul etmek zorunda. Allah katında ise kafirden bile, yani aleni kafirden bile daha tehlikeli konumdadır. Cezası da o yüzden daha şiddetli olacaktır böylelerinin. Dünyada Müslüman gibi muamele görür ama. Ondan sonra amel dedik. Kalbin ameli ve azaların ameli. Yani iman söz ve ameldir kısmının, amel kısmı kalbin ameli ve azaların amelidir. Sen mesela biz az önce namazı zekatı vesaireyi örnek verdik ya, sen azaların bunları yaparken adam mesela kurban var önümüzde. Kurban Allah'a yakınlaşmak için yapılan eylem. Kelime manası yakınlık demek kurbanın. Allah için kesecek. E, İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirecek. Allah'ın e, bu konudaki tavsiyesini namaz kıl Rabbin için ve kurbanı Rabbin için kes. E, e, Kelser suresinde geçtiği gibi bu emri yerine getirecek. Bunda işte falanca kurban kesmiyor demesinler diye yaptığı zaman ne oluyor? Azaları, kurban fiilini gerçekleştirmiş olsa bile kalbin ameli Allah'a halis değil. Mutabık değil. Allah kadına geçeriz. İnsanlar kadına kurban kesti derler. Bunun gibi. Yani azalar amel etmiş olmasına rağmen eğer kalbin ameli de buna muafık değilse, mutabık değilse, ihlasa, tevhide uygun değilse bu da e, bir arızadır. Yine e, bu kelime-i şehadetin, İslam'a giriş sözünün ikinci bir rüknü. La ilahe illallah'tan sonra Muhammedun Resulullah. Yani Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun mertebesinde yani Allah'ın namına, onun dinini açıklayacak yegane, masum bir makam olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası yoktur. Yani demek ki burada iki tane tevhid söz konusu. Birisi mürsilin tevhidi, Allah azze ve celle'nin gönderen, Resulü gönderenin tevhidi. La ilahe illallah bunu ifade eder. İkincisi, Rasulün tevhidi, Rasulün birlenmesi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin birlenmesi. Yani bu dini beyanda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tek yetkilidir. Allah Azze ve Celle kitabında bu yetkiyi şöyle açıklar. Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Yine bu sure Nisa suresinin evvelki ayetlerinde 64. ayetinde seni ve senden önceki rasulleri, Resul olarak gönderilen Allah'ın elçilerini ancak Rabbinin izniyle itaat edilsinler diye gönderdik. Yani ne demek? Demek ki Resul öyle bir makamdadır ki ona Allah'ın izniyle itaat edilir. Kim? Bir başka şahsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la eşit mertebeyi koşarsa işte bu Risalette ortak koşmuştur. Aslında Allah'a ortak koşmuştur. Allah'ın yetki vermediği mesela mezhepleri ele alırsak veya tarikat şeyhlerini veya böyle her sözü din edinilen mutasipca bağlanmış cemaat liderlerini bu şekilde ele alırsak bunların her biri aslında Resulün makamı yerine konmuş kimselerdir. Yani her sözünü alıp hiçbir sözünü atmamak ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a et beşer arasında. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne bile itaati ancak Allah'ın izniyle olduğunu bildiriyor ayetinde. Allah'ın izni yoksa mesela başka bir kimse için böyle bir izin yok. Yani isterse Ahmet bin Ambel olsun, isterse İmam Şafii olsun, büyük imamlardan imamlar olsun. İsterse Ebubekir radıyallahu anh olsun, Ömer radıyallahu anh olsun. Şayet Muhammed aleyhissat ve sallamdan sonra ne bir gelecek olsa Ömer radıyallah olurdu denilen Ömer radıyallahu anh olsun isterse. Şeytan fellik fellik kendisinden kaçtığı Ömer radıyalan olsa bile. Hiç kimseye o rasule has olan makam yani Allah'ın izniyle itaat edilme makamı verilmemiştir. Bu konuda Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Ebu Yala'nın müsnedinde ve daha başka eserlerde rivayet yollarıyla birbirini destekleyen, kuvvetlendiren rivayetlerle gelmiştir bu. Şeyh Elbandi Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtir bunun. Ömer bin Hattab Radyalan bir gün elinde kitap elinden aldığı bazı bilgilerle, tomarlarla geliyor. E Allah'ın Resulü diyor, yani hoşuna gidiyor bu bunda yazılanlar. Çünkü bu dinde e, gelenleri de Destekleyici şeyler var içerisinde. Seviniyor Ömer radıyallahu anh. E Allah Resulü diyor. Bunda diyor işte el kitaptan aldığı Musa aleyhisselamın haberlerine dair şeyler var diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öfkeleniyor. İki kaş arasındaki damarı kabarıyor. E, bu hali yadırgıyor. Ağır bir söz söylüyor orada. Vallahi diyor kardeşim Musa hayatta olsa gelip bana tabi olmaktan, benim getirdiklerime uymaktan başka bir yolu yoktu diyor. Bakın bu Musa Aleyhisselam yani Allah'ın ulul azm, rasullerinden bir rasul. Fakat Muhammed ve Vesselam'ın risaleti geldikten sonra geçmiş şeriatlerin hükmünü neshetmiştir etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi... Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi beyan ettim. Sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi beyan ettim. Sizi gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlıkta bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur buyuruyor Taberani'nin rivayetli hadiste. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kişiyi cennete ulaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak. Her şeyi beyan etmiştir. Bu dinde mevcuttur. Allah Azze ve Celle de Resulüne indirdiği en son ayetinde maide 3. ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım. Kemale erdirdim. Din olarak sizin için İslam'dan razı oldum. Buyuruyor. Din tamamlanmıştır. En son ayet bu. Önceki rasuller hakkında bizim imanımız demek ki onlar Allah'ın nebisidir, Resulüdür, Allah'ın peygamberidir. Biz böylece İman ederiz ama ittiba edemeyiz demek Yani önceki Rasullere, Rasul olmalarına rağmen ittiba edemiyoruz. İttiba sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu Rasul bile olsa, yani düşünün, Musa Aleyhisselam hayatta olsa, gelip benim getirdiklerime tabi olmaktan başka yolu yoktu. Hızır Aleyhisselam'ı düşünün. Şimdi diyorlar ya, falanca evliya, Hazırla görüşmüş aleyhisselamla o bir takım zikirler, dualar öğretmiş bu insanlar da bunlar yapıyorlarmış <gülüyor> Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle diyor şayet Musa aleyhisselamın kendisi dahi hayatta olsa gelip benim getirdiklerime tabi olmaktan başka yolu yoktu peki ya bunu uyduranlar yani Hazır aleyhisselamın getirip de dua öğrettiklerini zikir öğrettiğini iddia edenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kendilerine Rasul edilmiş olmuyorlar mı? Bu Hızır Aleyhisselam. Öteki Musa Aleyhisselam hakkında bakın. Peki onların mertebesinde olmayanlar, yani Rasul bile olmayanlar, Allah tarafından seçilmiş, göndermiş kimseye bile olmayan kimseye gelince, imamlar mesela, biz imamların mertebesini inkar etmeyiz. Alimlerimizin hakkını tanımayan, onlara saygı göstermeyen bizden değildir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat onlara saygı göstermek demek, Onları Rasulün mertebesine çıkarmak demek değil. Rasulün makamı, yani dini beyan etmedeki makam tektir. Birlenmesi gerekir. Bu La İlahe İllallah, Muhammedur Rasulullah e, tevhid sözünün, iki şehadet kelimesinin olması olmazlarındandır. İşte imanı gerçekleştirdikten sonra, yani inanılması gereken şeylere kitapta ve sünnette, Üçüncü bir şey yok. Sen Rabbinden vahy uy. Başka dostlar edinip de onlara uyma diyor Allah Azze ve Celle. Araf suresi 3. ayetinde. Sadece vahide geldiği gibi. iman edileceklere iman ettikten sonra. imanın rüknü olan ameller Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle yapılmalı. Yani sünnete uygun yapılmalı. İşte Muhammedun Resulullah'ın ameli, pratikteki boyutu bu. Kişi, Takvayı yerine getirebilmek için, yani Allah'ın sevdiği kullarından olabilmek için. Mesela Hussatis'de ne deniyordu? Kulun kendisine farz kıldığım şeylerle, bana yaklaştığı kadar başka bir şeyle yaklaşamaz diyor Allah Azze ve Celle. Farz kılınanlarla yaklaşacak. Rasulü dilinden farz kılınanlar, kitap ile farz kılınanlar. Bu farz kılınanları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak yapmakla. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, namaz, hac, zekat, bunun gibi İslam'ın şartları olan fiiller emredilirken, bunların detayları, ayrıntıları yer almaz bildiğiniz gibi. Mesela namaz nasıl kılınacaktır, şekli nasıldır, secdeleri nasıldır, rükusu nasıldır vesaire. İşte bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi olmak zorunda. Mesela kişi öğle namazını kılacak, Allah Azze ve Celle kitabında öğle namazı dört rekattır dememiştir. Ama Rasulü demiştir. Rasulü beyan etmiştir bunu. Yani öğle namazını dört rekat kılmak, dört rekat olarak kılmak farzdır. Demek ki sünnet farzı ifade ediyor. Kitapta geçmiyor dört rekat kılmak. Ama Rasulün emriyle bu sabittir. Demek ki Rasulün emri farzlık ifade eder. Haram koyar, yasak koyar. Bunları hep beyan eder çünkü Resul kendisine vahyeden başka bir şey konuşmaz. Eğer vahiyden başka bir şey konuşacak olursa bunu Allah Azze ve Celle düzeltiyordu. Kur'an-ı Kerim buna şahittir. Allah Azze ve Celle düzeltmiştir bazı sözlerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü vahyin kontrolündeydi. Demek ki bizim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamız, itaat etmemiz Nisa 80'de belirtildiği gibi Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resul Allah'ın kontrolündeydi. Allah'ın vahyinin gözetimi kontrolü altındaydı. Onun yaptığı, emrettiği her şey bundan ibaret. Ahkâh suresi 9. ayetinde bu yüzden Rasule şöyle demesi emredilir. De ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki, yani bu ümmete bildir ki, ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Demek ki Muhammed aleyhissalatu vesselam, vahye tabi olmaktan başka bir şey yapmamıştır. İnnema hasır edatıdır. Sınırlama edatıdır yani. Sadece vahiy. Ben sadece vahye tabi olurum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimse bu ümmetten vahye tabi olan kimse değildir yani. Her fiilinde, her hareketinde vahye tabi olmuş kimse değildir. Bakın Ömer radıyallahu anh dedik. Mesela bir gün kadınların mehirlerinin artması üzerine. Yani yüksek taleplerde bulunuyorlar. O da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında 12 dirhemdi. Şöyleydi. Ebu Bekir Radiyalan Zamanında böyleydi diye. Ee, sizin yaptığınız, yani şimdiki kadınların yaptığı aşırılıktır diyor ve yasaklıyor. 40 dirhem miydi? 12 dirhem miydi? Herhalde 40 dirhem diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. 40 dirhemden fazla mehir istemelerini yasaklıyor Ömer radıyallahu Bu hutbesinden sonra çıktıktan sonra kadınlardan birisine ulaşıyor bu şey ve geliyor Ömer radıyallahu anh'ın yolda karşısına çıkıyor diyor ki ey müminler ne meri sen böyle böyle demişsin. Allah Resulü zamanında işte mehirler bu kadardı. Sen de bu sebeple yasaklamışsın. Fakat diyor Allah azze ve celle'nin ayetinde İsa suresi 20. ayetini söylüyor. Kıntarlar ağırlığınca mehir vermiş olsanız bile işte bu aylık şeyinde geri almayın diye geçiyor ayette. Demek ki kıntarlar ağırlığınca bile olsa yani 40 dirhemden çok daha fazla. Mehir verilebilir. Allah Azze ve Celle bunu yasaklamamıştır diyor. Ömer radiyallahu bunun üzerine şunu söylüyor. Ömer dışında herkes fakih. Diğer bir rivayette Ömer yanıldı kadın doğru söylüyor. isabet etti diyor. Şimdi demek ki Ömer radıyallahu anh bile olsa yani şeytanın kendisinden kaçtığı vesvese vermeye yanaşamadığı bir insan hadislerde bildirildiği gibi böyle bir insan olmasına rağmen vahiy ile her hareketinde mutabık değildi Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan artık hani yeni bir vahiyde gelmiyor ki Ömer radıyallahu anh'ı da düzelsin fakat dinin kamil olabilirmiş bakın o kamil olan din o kamil olan Allah'ın kitabı İçinden bir ayetle Ömer radıyallahu anh'ı düzeltmeye devam ediyor. Yani bu ümmetten herkes, Resul dışındaki herkes, kitaba ve sünnete arz edilmek zorundadır. Yani kitabın ve sünnetin onayladığı kabul edilir. Kitap ve sünnetin reddettiği ise, isterse Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kavli olsun. İsterse Ömer radıyallahu anh'ın kavli olsun. İsterse, başkalarının, daha başkalarının kavli olsun, kitap ve sünnetin reddettiği şey, reddedilmek zorundadır. Böyle yapılmazsa o reddedilmeyen bu görüş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yerine yeni bir rasul edinilmiş olur. O makama konulmuş olur. Nitekim mezheplerde yani mezhep taasubu düşüncesi bu ümmette böyle bir yer tutmuştur. Bir takım mezheplerin kitaba ve sünnete aykırı fetvalar, hükümleri vardır. Bunların batıl olduğu, yani kitaba ve sünnete aykırı düştüğü yerlerde batıl olduğu söylenmek yerine işte dört mezhebin dörde haktır gibi tuhaf tuhaf laflar ediliyor. Yani geriye sanki haşa, Allah'ın dini batıl, bu dört mezhep hak. Bakın mesela, biz Hanefi bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın helak edici büyük günahlar dediği şeyleri Hanefi mezhebi hepsi hafife almıştır. Delilli, ispatlı söyleyebilirim yani bunları. Mesela, ee, muhlikat, yani muhlikat, seb'a muhlikat diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Helak edici yedi şey. Bazı revetlerde bu Ekberul Kebair, yani büyük günahların en büyükleri diye geçer. Bir, Allah'a ortak koşmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, kim namazı terk ederse Allah'a ortak koşmuştur. Hanefi mezhebi der ki, böyle bir şey yok. Yani büyük günah işlemiştir ama, şirk değildir, küfür değildir. Ne olmuştur? Bak, birinci helakacı günah hafifletilmiştir. Zinadan yasaklar din. Bunu helakacı büyük günahlardan sayar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim velisinin izni olmadan, Nikahlanırsa herhangi bir kadın o zina etmiştir. Hanefi mezhebi der ki, kadın bulaya ermişse, reşitse, velisin izni olmasa da on nikahı geçerlidir der. Allah Resulü'nün zina etmiş dediğine Hanefi mezhebi cevaz verir. Bu yüzden bu toplumda kız kaçırmalar yaygındır. Annesi annesi diyorum babasının izni olmamasına rağmen, rızası olmamasına rağmen e, o kız kaçırılır, evlenir. Hatta nikah bile kıyılırken kız ile kıyılır. Velisiyle değil de e, imamı geçirirler. İmamın karşısına kız oturur. Halbuki bu da caiz değildir. Kızın velisiyle kıyılır nikah. Bu zina hakkında içki sarhoş edici içkiler büyük günahlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, çoğu sarhoş eden şeyin az da haramdır ve her sarhoşluk veren şey hamırdır Ebu Hanife der ki, üzüm dışında elde edilen sarhoş edici içkiler, yani hamr sadece üzümden elde edilene denilir diyor. Üzüm dışında elde edilen sarhoş edici içkilerin sarhoş etmeyecek miktarını içmekte sakınca yoktur. Tahavi bunu, Şerhümenin Asal Türkçe'de tercümedir orada bakabilirsiniz. Hatta orada biraz savunur gibi de bir hal almıştır tahavi. Allah Resulü bunu söylüyor, Hani Mesele bunu söylüyor. Bu büyük günah da muhalefet sabit oldu mu? Ondan sonra zina, içki, şirk, faiz, faiz, Mesela faiz 70 küsur şubedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve faiz hakkında e, Allah Azze ve Celle'nin Bakara Suresi 275. ayetinde ağır tehdidi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilinde ağır ifadeler var. Faizin her türlüsü ayaklarımın altındadır buyuruyor Veda de. Ve ilk iptal ettiğim faiz amcam Abbas'ın faizdir diyor. Hanefi mezhebinde Rum suresinin başlarında geçen Golibetir Rum diye devam eden ayetlerde Rumlarla, Ehli Kitap kafirlerle kitapsız müşrikler arasında geçen bir savaştan dolayı Ebu Bekir Radyalan bir iddiaya girer. Müşriklerle. Müşriklerle girdiği bu iddiada işte ilk başta e, müşrikler galip gelir, kitapsız kâfirler galip gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam-ı e der ki sen ne dedin? İşte buradaki bid'un ifadesi yani küsür ifadesini 3 sene içerisinde galip gelecek Rumlar diye. Böyle şey yapmıştım, söylemiştim diyor. Ondan, onlara da ki diyor bid'un, bu ayette geçen bid'un 3'ten e, 9'a kadar olan rakamlardır. Yani küsurat 9'a kadar Sen 9 seneye kadar diye iddiaya gir diyor Böyle bir iddiaya girdi rivayet ediliyor e Buradan Tabi kazanıyor Ebu Bekir anh Sonra bunu getiriyor Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam kazandıklarını Soruyor E Allah'ın Resulü bunun durumu nedir e Bu helal değildir diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Bir şekilde bundan kurtul diyor Bu Ebu Yalan rivayeti Tirmizli'de biraz farklı geçiyor Yani bu son kısım yer almaksın geçiyor ee, Hanefiler, mesela Ebu Yusuf buradan bu hadisi delil getirerek bir kimse Darül Harp'te ise kazanacaksa faiz alabilir, kumar oynayabilir diye fetva verir. Yani bir kişi bugün Almanya'da diyelim Fransa'da yani kafir ülkesinde e, bankaya para yatırsa kazanacak kesin faiz alacak bunu yapabilir der. Faizde helal sayıldı mı? Faizde helal sayıldı. Yani bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bunun şeyleri çok da. Kişi demek ki kitap ve sünnetin dışında yani Allah ve Rasulü dışındakileri Allah ve Resulüne arz edip bu sağlamayı yapmadıkça Ebu Hanife gibi bir imama bile itimat etse büyük hatalar yapar. Allah'ın dinine muhalefet eder. Allah'ın dışında dostlar edinip de Allah'ı sever gibi onları da sevmek konumuna düşer. Bakara suresinde belirtildiği gibi. Bakara 165'te, 170. ayete kadar devam eden bir şey var. ifade var Allah Azze ve Celle'den. Onlar Allah'tan başka dostlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Yani Allah hüküm koyar, bunlar da koyar. Bunun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Bunları Allah'ın hükmüne arz edip de reddedemezler. Kıyamazlar yani. Niye? Çünkü o çok değerli bir imam. Bizim kastımız şu değil. İşte Ebu Hanife şöyle zındıktır, şöyledir, böyledir. Bizim kastımız bu değil. Bizim derdimiz bu değil. Fakat Allah'ın dinine muhalefet varsa bu olmaz. Yani kişi yolunu bilmeli, menhecini bilmeli. İbn Abbas radıyallahu anh, mesela sahabe bu konuda örneklik etmiş. İbn Abbas radıyallahu anh haccını soruyorlar. Temettuatını sordukları sırada Ebubekir radıyallahu halife olmuş. Belli bir sebepten dolayı bir maslahata binaen temettuatını yasaklamıştı. Ömer radıyallahu hànden de bu yasak kaldırılmadı onun zamanında da. Yani insanların hac ve umre meselelerinde e, sıkıntıya sokmalar, başkalarını sıkıntıya sokmalar seveyle bir maslahata binaen Ebubekir radıyallahu yasaklamıştı bunu. Ki Müminlerin emiri pozisyonda olan, yöneticisi pozisyonda olan kişi iştahat eder, hata eder, isabet eder, durumları değerlendirir. Bazı zamanlar mesela Ömer radıyallahu anh'ın yine bir maslata binaen hırsızlıktan dolayı el kesmeyi iptal etmesi, ertelemesi gibi, bu cezayı dönemsel olarak kaldırması gibi şartları değerlendirir. Bu işten ya hata etmiştir ya hesap etmiştir. Hata etse bile o yönetici olduğundan ecir vardır. İnsanların bu yöneticilere bu konuda tabi olması gerekir. İbn Abbas radıyallahıh işte bu temettu haccını soruyorlar. Yani önemli bir olay bu. İbn Abbas radıyallahı diyor ki Allah Resulü diyor bunu yaptı diyor. Ama diyor Ebu Bekir ve Ömer yasaklıyor. Bakın bu itiraza, İbn Abbas radıyallahu anh bu söylediği söze ve yapılan itiraza dikkat edin. Ama Ebu Bekir ve Ömer yasakla derken neyi kastediyor? Yani bu haram hale geldi. Kardeşim, Allah'ın dini kamildir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam vefat ettiğinde bu din tamamlandı. Yeni bir helal, yeni bir haram artık yok. İbn Abbas radıyallahu anh'a buraya dikkat çekiyor işte. Diğeri de bu yöneticilerin hükümleri Allah'ın dinine İstıtab etmeler sebebiyle yeni bir haram, yeni bir helal ekler mi? Haramı helal yapar mı? Helali haram yapar mı? Bu mahiyette bir soru. Selamlarım. Ama Ebu Bekir ve Ömer yasakladı diyorlar. Yani Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığı bir şeyi Ebubekir ve Ömer radıyallanmanın fetvaları sebebiyle haram kılmaya tepki gösteriyor İbn Abbas radıyallanma. Yıkılın gidin karşımda. Başımıza taş yağacak. Ben size Allah Resulü yaptı diyorum. Siz bana Ebubekir ve Ömer yasakladı diyorsunuz diyor. Bakın Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a, İbn Abbas kim, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a kim? Yani NAS'larda bunlar kıyaslanamaz, yani karşılaştırılamaz bile. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu Allah Resulünden sonra gelen insanlardır. Kişilere göre değil ama İbn Abbas radıyallahu yanında NAS var, delil var. Evet, Müslümanların yöneticisi iştahat eder. Yani kadılar da böyle. Hani kıyas miyas tartışıyorlar ya şimdi. Bunlar dini anlamamaktan tartışıyorlar. Dinin özünü bilmediklerinden tartışıyorlar. Kıyas bu dine yeni bir helal haram katmaz. Hakim yapar mı? Hakim yapar kıyası. Ama dine yeni bir hüküm eklemez. Bizim dilimizde tüy biten nokta burası. İşte kıyasa karşı çıkıyorlar falan filan. Falanca kıyas yapmış falan. Evet yapmıştır kardeşim. Biz bunlara bir şey demiyoruz. Yani vakı olarak, bu ümmetin vakısı olarak kıyas yapan yöneticiler de var. kadınlar da var. Ama biz hala şuradayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inen en son ayet, Bugün sizin için dininizi tamamladım. Din tamamlanmıştır. O din tamamlandığı andan itibaren, Allah Resulü'nden vahiy kesildiği, o vefat ettiği andan itibaren, yani vahiyle bizim irtibatımız kesildiği andan itibaren, artık yeni bir din yok Yeni bir helal, yeni bir haram yok. Bir kıyas bir ayeti iptal edemez. Bir kıyas bir hadisi iptal edemez. Helal haram itikadımızı değiştiremez. Farz, vacip, mendup bu gibi hükümleri kıyas etkilemez. Ama iki kişinin davası olur. Aralarında çekişmeler olur veya daha büyük toplulukların olur. Kadının veya yöneticinin huzuruna gelirler, meselelerini arz ederler. Bu yönetici dinde mevcut olan naslara dayalı olarak kıyasla da yapabilir. Ama bu kıyasla elde ettiği sonuç dine yeni bir hüküm olarak eklenmez. Yani biz kıyasın vakasını değil hüküm kaynağı olmasını inkar ediyoruz. İmam Şafir olan dediği gibi kıyas ancak anında olur. Ne demek bu? Zaruret, yani mecbur kaldığım, zorunlu kaldığım durumda. Mesela zaruret dediğiniz nedir? Maide suresi 3. ayetinde, aynı ayette geçer zaruret. Mustar kalan kimse domuz etini yiyebilir. Mecbur kalan kimse. Mecbur kalan kimse kıyas yapabilir. Mustar kalan kimse sebebiyle biz domuz etine helal diyemeyeceğimiz gibi mecbur kalan kimse sebebiyle kıyasıda helal diyemeyiz. Olay budur. Yani dinin hükümleri Allah tarafından vahyedilen bu din, kitap ve sünnetten ibarettir. Bir üçüncüsü yoktur. Din e, vahiden ibarettir. Kim vahyin dışında bir esas belirliyorsa insanları saptıran şeytanın yolcularından bir yolcudur. Kim olursa olsun. Kim kıyası, iştihadı, re'yi helal ve haram gibi hüküm kaynaklarından sayıyorsa, ki asırlar boyunca hep bu yapılmıştır ve bu ümmet sürekli ihtilafa, bocalamalara düşmüştür, O bunu ortaya çıkaranlar işte şeytanlara hizmet eden kimselerdir. Müslüman göründükleri halde, imam olarak göründükleri halde, kim insanları kıyasa çağırıyorsa, reylere çağırıyorsa, reyleri din edinmeye çağırıyorsa, Allah bu dini kemale erdirdiğinde, yani bugün sizin dininizi tamamladım diye buyurduğunda, bu ayeti indirdiğinde dinin iki tane kaynağı vardı. Üçüncüsü yoktu. Allah buyurdu ki, Resulü buyurdu ki. Üçüncüsü yoktu. Din böyle tamamlandı. Bizim bu ayete iman etmemiz vaciptir. Bütün müminlerin, bütün Müslümanların buna bu şekilde inanması farzdır. Din kamildir. O halde rüya nedir? Rüya bu dine ne ekler, ne çıkarır? Keşif dediğiniz şeyler, bu dine ne ekler, ne çıkarır? Kıyas ve rey, bu dine ne ekler, ne çıkarır? Veya politikacıların siyasetleri, bazıları siyaset namına dinin hükümlerini iptal ediyor. Siyasilere meşru görüyor. Allah'ın dinine muhalefet etmeyi meşru görüyor siyaset ehline. Niye? Onlar işte bir kötülüğü düzeltmeye çalışıyorlar. E, sonunda işte onlar da e, şeriatı amaçlıyor. Bunu amaçladıkları için bazı tavizler versinler canım. Bunu yol edinmişler. Bu siyaset namına pek çok şeyi, pek çok patılı meşru görüyorlar. Bir zamanlar işte sakalları kesmeyi, insanlara hoşgörünüp oylarını alabilmek için sakallarını kesmeyi, Müslüman kıyafetini terk etmeyi, gran tuvalet giyinmeyi, Fransızlar gibi giyinmeyi tercih ettikleri gibi. Bugün daha ileri boyutlara geldi bu iş. Parlamentoya girebilmek için işte başları açmayı bile, okullara girebilmek için, okullarda okuyabilmek için başı açmayı ve türlü türlü şeyler. Yani Allah'ın haram kıldığı şeyleri Meşru sayma Helal kıldığı şeyleri yasaklama Yani bunlar Allah ile çekişmektir Tebe suresi 31. ayetinde Kitab ehlinde Allah Azze ve Celle bu yüzden Ortak koşmakla niteliyor Onlar Alimlerini Alimlerini Cahillerini değil Bilmez hevahili kimselerini değil İlimde önder edindikleri kimseleri Rahiplerini Fasıklarını, günahkarlarını, facirlerini değil, yoldan çıkmış, şeytana uymuş kimseleri değil, rahiplerini, yani kendilerini ibadete vermiş, dünyadan ele etek çekmiş kimseleri ve şeytanı değil, Meryem oğlu Mesih'i, İsa Aleyhisselam'ı, Rabler edindiler. Alimlerin Rab edilmesi bir sıfatta rahiplerin yani zahitlerin dindar kimselerin rab edinilmesi bir sıfatta peygamberlerin rab edinilmesi başka bir sıfatta. Bu yüzden Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ümmeti uyarak diyor ki: Hristiyanların İsa aleyhisselam göklere uçurarak aşırı övdükleri gibi sakın beni böyle uçurmayın. Yalnızca şunu söyleyin: Allah'ın kolu ve resulü. Yani o bir beşerdir. İbadet cinslerinden hiçbir şeye layık değildir. Ona ibadet edilemez. Şefaat ya Resulallah diye seslenilemez. Çünkü bu sesleniş bir ibadettir. Misal. O da bir kuldur. Fakat o rasuldur Yani vahiy alır. Vahim kontrol nedir? O yanlış yapmaz. O hata etmez. Her hareketi örnektir. Esas. İki tane önemli esas. Yani kitab ehlinin yaptığı gibi yapmayın. Demek ki onlar bu konularda hatta açmışlar. <gülüyor> Yahudiler onun Rasul olduğu gerçeğine muhalefet ettiler. Vahil hareket eden yanlış yapmayan Rasul olduğu gerçeğine muhalefet edip peygamberlerini öldürdüler. Hristiyanlar ise peygamberlerini aşırı yücelttiler. Onu Allah'ın oğlu haşa böyle dediler. Hatta bazı grupları bizzat Allah'ın kendisiydi insanlar arasında nüzul etti dediler. Onlar böyle ilahlaştırırlar peygamberlerini. Alimlerini mi nasıl rableştirdiler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor bunu zaten. Alimlerini ve raiplerini Allah'ın haram kıldığı şeyleri, alimleri ve rahipleri helal addedince, bunlar da onlara tabi oldular. Allah'ın helal kıldığı şeyleri, alimleri ve rahipleri haram sayınca, insanlar da ona tabi oldular. Ve böylece Rab edindiler. Yoksa onlara secde etmiş değillerdi. Onlara ibadetlerini arz etmiş değillerdi. Hüküm konusunda onlara Allah'a ait, Resul'e ait, Allah'ın Resul'ü diliyle açıklayacağı hükümleri alimlerine de, rahiplerine de atfettiler. Bu yetkiyi verdiler ve helak oldular. Yani bu ne demek? Bilmeyen kimse mazurdur. Bilmediği için alime başvuruyor. Bunda bir hata yok. Hata hadiste çok açık. Allah'ın haram kıldığı bir şey bunlar helal dedince diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bu insanlar Allah'ın neyi haram kıldığını biliyorlar. Allah'ın neyi haram kıldığını bilmelerine rağmen alimleri aksini söylüyor buna tabi oluyorlar. Meşhur bir vaiz var bugün. ismi lazım değil. Şimdi televizyonlara çıkıp popüler olunca e, fetvalarda çeşitlendi tabi. Buna diyorlar ki işte sakal, yani hükmü nedir? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmiştir. Fakat diyor işte ben, benim bir yüzüm var, insanların alıştıkları bir yüz var falan filan, övürüyor, kıvırıyor. Sonuçta bu caiz, helal hale geliyor. Kimse de onun için sakalını kesmesini sakınca olarak görmüyor. Ve bu örnek edilen bir yol haline geliyor. Allah ne diyor? Resulü ne diyor? Alim ne diyor? Ondan sonra halk arasında nasıl bir düşünce var bakın. Herhangi, yani her müminin, iman etmiş, herkesin muhatap olduğu, Allah'a ve Resulüne itaat edin emri var. Defaatle zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey iman edenler, bütün iman edenlere hitap. İman etmiş kim varsa Allah'a ve Resulüne itaat etmekle mükelleftir yani. Allah'tan ve Resulünden gelen delil kendisine ulaştığında, Dur bakalım canım, alimler ne diyor bu konuda? Yani Allah'tan ve Rasulü'nden gelen bir şey diyor, de alimler ne diyor? Kapısı açılıyor burada. Bakalım alimler ne diyor? Bakalım alimler bunu nasıl tevhid etmişler, nasıl kıvırmışlar, nasıl haramı helal yapmışlar, nasıl helali, haramı helal helali haram değiştirdiler, tebdil ettiler. Bunun için mi bakalım? Halbuki şöyle olmalıydı, alimlerden bize bir kavil gelir, dur bakalım bu alimin bu kavliyle amel etmeden önce bir kitaba, sünnete bir arz edelim. İsabet etmiş mi? Bir delili var mı? Delile uygun mu? Delile aykırı mı? Bu yapılması gerekirken bakın tam tersine dönmüş. Allah Azze ve Celle'nin iman edenlere hitabı. Nisa suresi 9. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! Allah'a ve eti Resul. Ve uli'l emri minkum. Ey iman edenler. Allah'a kayıtsız şartsız, hiçbir kayda, hiçbir şarta bağımlı olmaksızın itaat edin. Resule kayıtsız şartsız itaat edin. Sen kayıt şart koşuyorsun. Ben Resul'e veya Allah'a itaat edebilmem için alimlerden onaylatmam lazım, mezhebime onaylatmam lazım, cemaatime onaylatmam lazım ki öyle iman edeyim. Kayıtlar şartlar koşuyorsun. Ve ulil emri minkum ve sizden olan yetki sahiplerine, emir sahiplerine buna alimler de dahildir. Ve ulil emri minkum denirken ve eti'i u emri tekrar edilmiyor. Demek ki ullemre itaat, yöneticilere veya emir yetki sahiplerine itaat kayıtsız şartsız değildir. Allah'a ve Resulüne uygunsa onlara da itaat edin demektir. Sizden olacak, yani münafıklardan, kafirlerden, müşriklerden olmayacak bu ulil emir. Sizden olacak, sizin gibi iman edenler, sizin dininizi din edinenlerden olacak ve yetki sahibi olacaklar, ehli olacaklar. Böyle oldukları takdirde kitaba ve sünnete uygunsa bunlara da itaat edilebilir. Haysız şarsız değil. فَاِنْ تَنَازَتُمْ fi şeyin. Herhangi bir şeyde de çekişirseniz, tenazu eder, ihtilaf ederseniz, tuhu ilallahi ve rasul çekişirseniz size bir dedim ya alimlerden fetva geldi Halbuki alimlerin fetvası hakkında yapmamız gerekirdi bunu bunu Allah ve ressu bir döndürüp öyle kabul etmemiz lazım değil mi Peruttuhu İallahi ve rasul bakın döndürülecek makam tekrar ikiye düşüyor Allah ve Rasulü. Ullemr yok burada. Çünkü genellikle bu tenazu sebebi, çekişme sebebi ullemr kapsamında olan kişilerden gelir. Çünkü o beşer cinsindendir. vahil hareket eden değildir. Vahyin dışında ancak ihtilaf vardır. Vahide ise asla ihtilaf yoktur. Şayet o Rabbin katından indirilmiş olmasaydı onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz. Nisa 82. ayet. Vahyin özelliğidir onda ihtilaf olmaması. Vahye eğer Beşer cinsinden bir şeyler karışırsa ihtilaf orada başlar. Rey karışırsa ihtilaf oradan başlar. Ümmetin ihtilaf etmesi de bu yüzdendir. Vahyin dışında esaslar edinmeleri yüzünden. Zalke hayrun ve ahsenu Tevil Yani çözüm yolu en güzel çözüm yolu budur diyor Allah Azze ve Celle. Bütün iman edenlere hitaptır bu. Fakat biz ümmet olarak ne yapmışız? Tam tersini. Yani Allah'tan gelen Saf, katışıksız, ayet, hadis, sahih hadis. Bunu, bununla amel etmek için alimlere bir bakalım. Alimler nasıl anlıyor canım? Senin anlayışınla mı tabi olacağız? Benim anlayışımla mı tabi olacağız? Hayır, anlayışları terk et. mantıkunda ne geliyorsa buna tabi ol. Yani ayet ve hadise yüklenen anlamları kastetmiyoruz burada. Mesela adam kendince sahip olduğu bir görüşe veya bir fiile, herhangi bir ayeti yüklüyor ayete bir mana yüklüyor biz bunu bunu kastetmiyoruz yalın mantuğunu kastediyoruz misal Fatiha okumayanın namazı yoktur Fatiha okumayanın namazı yoktur ne anlaşılıyor bu hadisde yoktur geçersiz Ey canım bu kadar insan işte imamın arkasına Fatiha okumuyor. Onlar namazlar geçersiz mi olacak? Firavun'un itirazıyla gelmeyin. Musa Aleyhisselam Firavun'a Allah'ın dinini vahy e, vahyi e, tebliğ etmeye gittiğinde ne demişti Firavun? Bunca insan ne olacak? Ölüp gittiler. Onlar hep yanlış mıydı dedi. Bu Firavun'un itirazıdır. Bize ne? Bizim derdimiz onlar değil. Onlara Allah dilediği gibi hükmeder. Kalpleri de en iyi bilen, mazeretleri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Onların durumundan biz sorumlu değiliz. Fakat bizim sorumlu olduğumuz bir şey var. Benim amelim. Ben namaz kılacağım. Her iman eden namaz kılacak. Mecbur. Fatiha'sı okumayan namazı yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buna biz e, herhangi bir şey yüklemeden baktığımızda Evet, Fatiha'sız namaz geçersizdir. Ben başkasının namazının geçerli olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Ama ben Fatiha okumadan namaz kıldım mı demek ki o namaz geçeriz. Allah Resulü'nden bu delil bana ulaştı. Bitti. Ben imam da olsam, imamın arkasında da olsam, tek başıma da kılsam Fatiha'yı her rekatta okumakla mükellef. Hangi rekatlarla okuyacaksınız? Hangi rekat olursa olsun? İlk iki rekat. Son iki rekat dua mahalinde. Dua mahalinde kıraat yapılmıyorsa. Kim diyor bunu? Ciddipla kabul etmiyordu. Fatih olduğu için fatih yok. O tega benim misafatı okutur ay. Bir fatih yok orada. Kırat mahalli iki 2 rekattır. İki rekatta imam okurken siz okuyacak mısınız? Tabii ki. Ees yani hususumuz ve onu dinleyemiz hükmüne bulacaksınız. Hangisi daha kuvvetli? Mecburen her rekatta okuyacağız çünkü Allah yani, Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan kavil geliyor. onu dinleyeceksiniz daha kuvvetli bir. Şimdi istiyor, imam kuralı. eğer Sünnete A Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'da bu konuda Sünnet sabit mi? Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Allah Resulü Allah Resulü Allah Resulü Kur'an'ı bilmiyor mu? Allah Resulü Kur'an'ı bilmiyor mu? İmamın arkasında olduğun zaman evet. Fatiha'dan başkasını okuma diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tamam da yani niye susmayacaksınız? Yani Peygamberimizin sözünden daha kuvvetli değilim Allah'ın sözü. Hayır. İmam eğer sussaydı size A fark edecek bir saniye. Şimdi Peygamberin sözüyle Peygamberin sözüyle Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam söz arasında bizim için ayrım söz konusu değil. Her ikisi aynı kaynaktandır. Vahiy. Bu bakımdan biz şu kuvvetle şu zayıf yani bu Hanefilerin akılcıların saçmaladığı şeylerden biriz. Niye bunları getiriyorsunuz anlamadım. Bak. Bir konuşun, ondan sonra siz konuşun. Nihayetinde rivayet eden insanlar şaşırıyorlar. Bazen açık da söylüyorlar. Bunu ne söyledi hatırlayamıyorum diyorlar. Ya yani onların sözüne ihtimamdan, ayet dikelimeyi geri atalım da onu önememeyelim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'i nasıl korumuşsa sünnetle öylece korumuştur. Eğer ravi şaşırmışsa, ravinin şaşırdığına dair bir delil getirmeniz gerekir. Yani bu karanlığa taş atmakla olmaz. Bunu ben ümmetin getirdim, oğlum. Onların onlarınca getirdim. Onlarınca getirdim. Ümmetin ümmetin imamları bunları sahih o verh değerlendirmiş dua ederken katiran mı dedi yoksa kendi ran mı dedi? Hatırlayamıyorum. diyor. Bu bir yanılma değildir. Tamam sen o yanılmanın olduğu rivayetten şüphe et ama şu hadisleri e, nasıl iptal edebilirsin? Yani Bu konuda yani siz, siz burada Kur'an okunurken onu dinleyiniz ve susunuz. Ayetine mi olacaksınız? Yoksa e, burada ise, burada bir yani. Burada bir aykırılık yok. Bir kere bir kere imam sünnete uysa Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam fatiha okuduktan sonra cemaatin okumaz için ara veriyor. Ne kadar veriyor? Var mı bu yerde? Bunun müddeti yani yok. Mesela bunu, Tabii ki. Bana gösterebilir misin? Tabii Miktar ki. Miktar olarak e, işte Hayır, şu kadar dakika, dakika bunu… bunu siz de bana delil getireceksiniz. Tamam, Tarih Kutle'nin sürende mesela bu Hureyre radıyallahu anh, e, veled dali'nin amin dedikten sonra bir müddet susardı ya? diyor. Ebu Hureyre'nin sürende. Ebu Hureyre söylüyor. Yani, Allah Resulüne at ver. Ebu da bu Bu nereden dedi? Denildiği zaman bu da Ebu Hureyre'nin cebinden diyor. Subhanallah. Tabii. E, Buhar'dan gösterebilirim Siz, size, bu en cebinden cebinden bu Buhar'dan size gösterebilirim ben. Ya da ben sizi hiç samimi görmüyorum abi, şu saniye. ifadenizden bir sonra. Bir saniye, besmele sormayalım abdest yoktur diye de abdesti geçersiz mi? Besmele çekmeyen abdesti geçersiz mi? Rivayet sahihse evet. Sahih, sahih. sahih değil. Üzerinde ihtilaf vardır bu rivayet. Geçersiz sahihse geçersizdir, net. Ve abdesti Evet, evet. Allah Söyledir, Cenab-ı Hak, yüzünüzü yıkanıp bulacak, kolumuzu yıkanıp bulacak, başınızı besledin, ayaklarınızı da bulacak, bunları yaparsın, yapacaksınız. Ama başında besmele çekmedin diye geçersiz olur. Evet, evet yani, aynen öyle. Rasule, dinle? Rasule ittibadenlerle ittiba etmeyenler arasındaki fark dinle, belli olsun hani diye. Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği dinde. Siz hangi evet. dindensiniz? Aa, ben de işte o Vallahi hiç inanmıyorum ben. Öyle mi? Ben inanmıyorum. Evet. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı Allah'ın Rasul olarak kabul etmediğiniz sürece hadisler onun sıkıntı, beyanını... Hadislerden sıkıntı görmezseniz o dine isabet edemezsiniz. Fazla konuşmaya gerek yok. Yani veli Öyle mi? Tamam. Dini veli Bizim dini dini dini din. dinimiz Eyvallah. Eyvallah. Bizim dinimiz Allah buyurdu ki, Resulü buyurdu ibaret. Ben sizin dininiz bilemem ben sizin dininizi. Değil, böyle diyorsanız bir sizin dininizden Allah O zaman terk edin lütfen. Ter terk Bizim edelim. dinimiz bu. Terkin. Elhamdülillah. Biz zaman <Gülüyor> sesi Ha, nasıl Tamam, tamam. tamam. Tamam, tamam. tamam. <gülüyor> evet. Şimdi Şimdi e Bizim zeminlerimiz bir olmadığı sürece, yani kitap ve sünnet, biz kitap ve sünneti eden kimseyeriz. Yani Allah'ın ile gönderdiği dine tabi olan kimseleriz. Birileri bizimle aynı menhec üzerinde olmadığı zaman, siz ne getirseniz getirin. Yani biz diyeceğiz ki Allah ve Resulü, onlar diyecek ki Resulü siz Allah'a arz etmedikçe olmaz. Yani böyle bir şey olmaz, bu Yahudilerin dini peygamberleri kendilerine bir takım emirlerde yasaklarda bulunduğu zaman Peygamberleri neden öldürdüler? İşlerine gelmedi çünkü. Yani bu e, kitab ehlinin yolu. Allah Teala tarafından kınanmış e, kimselerin yolu. Biz bu menheçten uzağız. Din olarak kendilerine kim böyle bir menheç seçiyorsa onlardan da uzağız. Yani Allah Azze ve Celle Resulü hidayet ve hak dinine göndermiştir. Ee, bu hidayet ve hak din Şimdi düşünün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, Bu dinin mübeyyini Yani Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indi Kur'an okuluna sun ve dinleyin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indi Bunu nasıl uyguladı? Yani mesela imam olduğu zaman ara veriyordu. Bu Semure bin Cündib radiyalantan, İmran bin Husayn radiyalantan, Ahmet bin Hanbeli, Ebu Davut ve Tirmizi'nin sünnenlerinde sabit bir rivayet. İki yerde susardı. Bir başlangıçta o başlangıç duasını yaparken bir de Fatiha'dan sonra iki sekte yapar diyor. Darekutmi'nin sünneninde Ebu Rere radiyalantan geliyor. Bu önceki İmran bin Husayn ve Semure bin Cündib radiyalantaydı. Ebu Rere radiyalant diyor ki Allah Resulü Fatiha'dan sonra susardı. Fatiha'dan sonra. Şimdi, e, uygulamalı olarak bu sabit. sabi arasında, icmaya yakında e, rivayetler sabit. Yani imamın arkasında nasıl Fatiha okuyacakları şeklinde. E, fakat sünneti Kur'an'a arz etme metodu, e, yani Hanefilerin icat ettikleri metot, bu vatandaşların da geldikleri yer, yani biraz kök buldukları yer bu Hanefilerin metotları. Tarihi kökeni burada bulduklar için biraz da cesur olabiliyorlar. Allah Azze ve Celle Resulüne mutlak itaati emrediyor. Ondan sonra Ahzab suresi 21. ayetinde kıyamet gününe kadar okunacak kitabında Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulündedir buyuruyor. Yani kıyamet gününe kadar okunacak, herkesin eline sağlam şekilde ulaştırılmaz Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerine aldığı bir şey. Ve bu kitapta Rasulü her konuda örnek almayı emrediyor. Bu ayet konusunda da örnek alacağız. Neden bunu Allah Azze ve Celle emrediyor? Çünkü bunu korumayı da üstlenmiş vaziyette. Yani Kur'an-ı Kerim'i nasıl hafızlarla koruyor? Sünnet-i şerifi de Sünnetin hafızlarıyla koruyor. Yani o sünnete az önce zikredilen örnekleri de olduğu gibi işte ravilerin yanılması. Hadis usulü derslerinde hangi ravilere itibar edileceği, hangi ravilere itibar edilmeyeceği müceret bir şaibe, yani kişinin aklına gelen müceret bir ihtimal sebebiyle rivayetlerin terk edilemeyeceği bunları ayıntılarıyla işledik. Şimdi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir hadis geliyor size. Sizin aklınıza mutlaka gelecek. Şeytan bu vesveseyi verecek. Acaba Arabler bunu doğru aktardı mı? Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Maide Suresi 6. ayetinde namaza kalktığı zaman abdest almakla bir rol Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her namaz için abdest aldığı almadığı doğru olarak aktarılmış mı? Çünkü bu Kur'an'a aykırı. Yani Kur'an arz edeceğiz ya. Kur'an'ı arz ettiğin zaman her namaz için abdesti bile olsan abdest alman lazım. Balık eti yememen lazım. Vesaire. Özellikleri çoğaltabilirsin. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı e, beyan sadedinde söyledikleri örnekleri çoğaltabilirsin. Eğer bu şüphelerle yaklaşılırsa, yani mücerret şüphelerle yaklaşılırsa, bu şüphenin adı zaten nifaktır. Allah'ın dininden şüphe etmektir. Şüphe edilmeyecek şeyden şüphe etmektir. Şüphe etmene delil varsa, karne varsa biz buna bir şey demiyoruz zaten. Yani ravi yanılmıştır, bunun yanıldığı ispatlanmıştır, beyanla hüccetle ispatlanmıştır. O zaman itibar etmez. Ama mücerret olarak işte ravi yanılmıştır. Hele bunun içerisine, haşa, Ebu Hüreyre radıyallahu anh için, uydurdu, ithamını içeren, işte cebinden Ebru cebinden dediği gibi şeyler eklenirse, burada e, kesinlikle Allah'ın dinine karşı bir kasıt var. Yani hüsnizan e, toleransımızı tamamen öldürüyor bunlar. Allah yardımcımız olsun. Bukhari'deymiş ahi. Bir sen namazla rahatsız ediyorsun, Ebu Hureyre'nin başkalarına bir şeyine getirdin. Yani, Ebu Hureyre ile şeyiniz ne yani? Sen namaz buradaki rivayetin sahibinden söylüyorsun, öbür taraftan başka ayetle şöyle Hureyla, de dedi, böyle de dedi, hesap etti. Ravi Ebu Hureyre olunca zaten köpürdü. Yani önceki rivayet Samura radyalandı Ravi tarih aktardınız Ebu Hurayra radıyallahu anhu Ebu Hurayra'nın adı geçince zaten ora tarihinden aktardım hiç dinlemedim ki yani, yani. büyük de zaten o dediği şey Ebu Hurayra ismiyle de indir dersiniz ki Evet. İnerem Ebu Hurayra'yı. Allah selamet versin. Evet. Yani e, dinimizi tartışmaya açacak değiliz. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun durumunda bu kimselerle tartışacak değiliz faziletinden bahsettiğimiz yerde yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın e, onun fazilet hakkında söylediği şeyler zaten kendi aramızda biz işledik. İman eden için, Resul'e iman eden için bir mesele yok. Buna şüpheyle yaklaşan, hatta Müslümanlar arasında şüphe uyandırmak için fitne tohumları atmak isteyenlerle de bu bunları tartışmak e, selefin yolu değil. Belakis uzak durmak, bu konuları tartışmaya açmamak. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında bildiriyor ki müşrikler Muhammed ve Vesselam'a tartışma kapısı açmak istemişler. Yani bazı konuları tartışma açmak için işte senin ilahın nasıl bir ilahtır gibi sorular soruyorlar. Yani bunu bunun sebebi sadece tartışma açmak istemeleri. Yani o konuyu bir tartışmaya açsınlar da girebildikleri yerden girsinler. Biz bunda yokuz. Yani selefin yaptığı gibi bizim uzak durmamız gerekir. Allah yardımcımız olsun. Allah izin verirse 97. hadisle bir sonraki derste devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en ve estağfiruke ve töbû